Langdon'un gözleri büyüdü. ''Kaçmamı mı istiyorsun?'' ''Yapabileceğin en akıllıca şey bu. Faş'ın seni nezarete götürmesine izin verirsen, DCPJ ile ABD Büyükelçiliği, davaya hangi mahkemenin bakacağına karar verene kadar ve kavgasını bitirene kadar Fransız hapishanesinde kalırsın. Ama buradan çıkıp Büyükelçiliğe gidersen, o zaman hükümetin bu cinayetle ilginin olmadığını kanıtlanana kadar seni korur.'' Langdon ikna olmamıştı. ''Daha neler?'' Kapılarda Faş'ın silahlı adamları var. Onlar bizi vurmadan kurtulsak bile kaçarsam suçlu olduğumu düşünmelerine neden olurum. Faş'a yerdeki mesajın sana yazıldığını ve beni suçlama amacı taşımadığını anlatmak zorundasın. Sophie aceleyle bunu yapacağım dedi. Ama sen ABD Büyükelçiliğine ulaşıp güvende olduktan sonra. Büyükelçilik buraya uzak değil. Arabam da müzenin önünde. Burada kalıp Faş'la başa çıkmaya çalışmak kumar olur. Anlamıyor musun? Faş senin suçlu olduğunu kanıtlamakta kararlı. Tutuklamanı geciktirmesinin tek nedeni, senin onun iddiasını güçlendirecek yanlış bir harekette bulunmanı beklemesi. Kesinlikle. Kaçmak gibi. Sophie'nin cep telefonu çaldı. Büyük olasılıkla Faş arıyordu. Elini cebine sokup telefonu kapattı. Sana son bir soru sormam gerek dedi. Tüm geleceğin buna bağlı olabilir. Yerde yazanlar elbette senin suçlu olduğunu göstermiyor. Ama Faş ekibine aradığı kişinin sen olduğunu söyledi. Seni suçlamasının başka bir nedeni olabilir mi? Langdon bir an düşündü. Aklıma bir şey gelmiyor. Sophie içini çekti. Demek ki Faş yalan söylüyor. Bunun nedenini tahmin edemiyordu ama şimdi asıl mesele bu değildi. Önemli olan onun ne olursa olsun Langdon'ı hapse atmak istemesiydi. Sophie'nin Langdon'a ihtiyacı vardı. Ve bu da onu tek bir mantıklı sonuca götürüyordu. ''Langdon'ı ABD Büyükelçiliğine götürmeliyim.'' Sophie tekrar camdan dışarı baktı. ''Buradan atlamaya kalkarlarsa en iyi olasılıkla Langdon'ın bacakları kırılırdı.'' Yine de kararını verdi. Robert Langdon istese de istemese de onu Louvre'dan kaçıracaktı. ''Ne demek cevap vermiyor?'' Faş duyduklarına inanamıyordu. ''Cep telefonundan aramıyor musun? Telefonun yanında olduğunu biliyorum.'' Colette dakikalardır Sophie'ye ulaşmaya çalışıyordu. Belki de şarjı bitmiştir ya da sesini kısmıştır. Faş, telefonda kriptoloji müdürüyle konuştuğundan beri endişeli görünüyordu. Telefonu kapattıktan sonra Colette'in yanına gitmiş ve ona memur nevöyü aramasını emretmişti. Colette ona ulaşamamıştı bir türlü. Faş, kafese kapatılmış bir aslan gibiydi. Colette, kripto neden aramış diyebildi. Faş ona döndü. Mesajdaki sözlerden hiçbir şey anlamadıklarını söylemek için. Hepsi bu mu? Hayır. Ayrıca sayıların Fibonacci dizisini oluşturduğunu ve hiçbir anlam ifade etmediğini söylemek istemişler. Colette'in kafası karışmıştı. Ama zaten memur Neva'yı bunu söylemesi için göndermişlerdi. Faş başını salladı. Neva'yı onlar göndermemiş. Ne? Müdür söylediğine göre benim emrim üzerine tüm ekibinden ona verdiğim fotoğrafları incelemelerini istemiş. Memur Neva geldiğinde son yerin fotoğraflarıyla şifreye şöyle bir bakmış. Ve tek kelime etmeden oradan ayrılmış. Müdür onun davranışını sorgulamadığını, çünkü Neve'nin fotoğrafları görünce çok sarsıldığını anladığını söyledi. Sarsılmış mı? Daha önce hiç ceset görmemiş mi? Faş bir an sustu. Ben bunu bilmiyordum. Anlaşılan müdür de bilmiyormuş. Çalışanlardan biri söylemiş. Sophie Neve, Jackson yerin torunuymuş. Colette bir şey söyleyemedi. Müdür Neve'nin ona şimdiye dek son yerden hiç söz etmediğini, Ünlü bir büyük babaya sahip olduğu için kendisine ayrıcalıklı davranılmasını istemediğinden böyle davrandığını tahmin ettiğini söyledi. Fotoğrafları görünce sarsılmasına şaşmamak gerek. Colette, genç kadının kendi ailesinden ölen birinin şifresini çözmek için çağrılmasının ne kadar acı bir tesadüf olduğunu düşündü. Yine de hareketlerinin mantıklı bir açıklaması yoktu. Ama belli ki sayıların Fibonacci dizisini oluşturduğunu fark etmiş. Çünkü buraya gelip bize söyledi. Ama neden bunu kimseye söylemeden ofisten ayrılmış acaba? Colette'in aklına sıkıntılı gelişmeleri açıklayacak tek bir senaryo geliyordu. Son yer soruşturmaya da katılması umuduyla sayısal bir şifre yazmış ve böylece torununun da işin içine girmesini sağlamıştı. Acaba mesajın geri kalan kısmında bir şekilde torunuyla mı iletişim kuruyordu? Öyleyse mesaj ona ne söylemeye çalışıyordu? Langdon bulmacanın neresinde yer alıyordu? Colette'in düşünceleri ve müzenin sessizliği çalan alarmla bölündü. Ses büyük galeriden geliyor gibiydi. Memurlardan biri alarm diye bağırdı. Bir yandan da Louvre'un güvenlik merkezindeki yerine bakıyordu. Büyük galeri, erkekler tuvaleti. Faş kolete e döndü. Langdon nerede? Hala erkekler tuvaletinde. Colette bilgisayarında yanıp sönen kırmızı noktayı gösterdi. Camı kırmış olmalı. Colette, Langdon'ın fazla uzağa kaçamayacağını biliyordu. Langdon'ın ikinci kattan merdiven olmadan çıkmaya çalışması intihar olurdu. Ayrıca Denon kanadının batı ucunda üstüne atlayacak ağaçlar ya da çimen yoktu. Ekrana bakan Colette, aman tanrım diye bağırdı. Langdon pencerenin kenarına doğru hareket ediyor. Ama Faş çoktan harekete geçmişti bile. Manurhin MR-93'ünü eline alan yüzbaşı ofisten koşarak çıktı. Yanıp sönen nokta pencere kenarına gelip, Beklenmedik bir harekette bulunurken Colette ekrana şaşkınlıkla bakıyordu. Nokta binanın dışına çıkmıştı. Neler oluyor diye düşündü. Langdon kenarda mı duruyor yoksa... Tanrım! Nokta duvarın daha da ötesine giderken Colette ayağı fırladı. Sinyal bir süre için titreşti. Ardından yanıp sönen nokta binanın cephesinin yaklaşık bir metre ilerisinde durdu. Colette ekrana Paris'in sokak haritasını getirdi ve GPS'i yeniden ayarladı. Görüntüyü büyüttüğünde sinyalin tam yerini görebiliyordu. Artık nokta hareket etmiyordu. Karuzel meydanının tam ortasında kıpırdamadan duruyordu. Langdon pencereden atlamıştı. Colette'in telsizinden yayılan ses, alarm sesini bastırırken Faş büyük galeride koşturuyordu. Aşağı atladı diye bağırıyordu Colette. Sinyal karuzel meydanının üzerinde görünüyor. Tuvalet penceresinin dışında hiç hareket etmiyor. Tanrım, sanırım Langdon intihar etti. Faş onun söylediklerini duymuştu. Ama bu ona mantıklı gelmiyordu. Koşmaya devam etti. Koridor hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Son yerin cesedenin yanından geçerken, bakışlarını Denon kanadının sol tarafına çevirmişti Faş. Alan sesi iyice yükselmişti. ''Bekleyin.'' Tersizden yine Colette'in sesi yükseldi. ''Hareket ediyor. Tanrım yaşıyor. Langdon hareket ediyor.'' Faş attığı her adımda koridorun uzunluğuna küfrederek koşmaya devam etti. Langdon daha da hızlı hareket ediyor. Colette hala bağırıyordu. Karuzel'den aşağı koşuyor. Bekleyin, hızlanıyor. Çok hızlı hareket ediyor. Faş bu arada tuvalete yönelmişti. Artık telsizden gelen ses alarm yüzünden zor işitiliyordu. Arabaya binmiş olmalı. Sanırım arabada ben... Faş silahını doğrultarak erkekler tuvaletinden içeri daldığında alarm sesi Colette'in sözlerini bastırdı. Faş kulak tırmalayıcı ses yüzünden yüzünü buruşturarak içeriye baktı. Tuvaletler boştu. Arka taraftaki kırık camı fark eden Faş koşup dışarı baktı. Görünürde kimseler yoktu. Kimsenin böyle bir riske girebileceğini tahmin edemiyordu. Langdon bu kadar yüksekten atladıysa mutlaka yaralanmış olmalıydı. Sonunda alarm sustu ve Colette'in telsizden gelen sesi duyuldu. Güney'e gidiyor. Daha hızlı. Karuzel Köprüsü'nden seni geçiyor. Faş sola döndü. Karuzel Köprüsü'nden geçen tek taşıt... Louvre'dan güneye doğru ilerleyen romorklu dev bir yük kamyonuydu. Kamyonun açık kasasına muşamba bir branda gerilmişti. Uzaktan bakıldığında büyük bir hamağı andırıyordu. Faş ürperdiğini hissetti. Bu kamyon belki de sadece dakikalar önce tam tuvalet penceresinin altında kırmızı ışıkta durmuştu. Delice bir risk dedi Faş kendi kendine. Langdon'un kamyonun o brandanın altında ne taşıdığını bilmesi mümkün değildi. Ya çelik taşıyorsa veya beton hatta çöp? On metrelik bir atlayış. Bu çılgınlıktı. Colette nokta dönüyor diye bağırdı. Semper köprüsünden dönüyor. Kamyon yavaşlamıştı ve Semper köprüsünden sağa dönüyordu. Demek öyle diye düşündü Faş. Kamyonun köşeyi dönerek gözden kaybolmasını şaşkınlıkla seyretti. Colette dışarıdaki memurlara sürekli Louvre'un dışına çıkmalarını ve takip için araçlarına binmelerini söylüyor. Bu arada telsizle kamyonun değişen konumunu bildiriyordu. Bitti dedi Faş. Adamları birkaç dakika içinde kamyonun etrafını saracaklardı. Langdon hiçbir yere kaçamayacaktı. Tabancasını kılıfına koyan Faş, tuvaletten çıkıp telsizle kolete e seslendi. Arabamı getirin, tutuklama sırasında orada olmak istiyorum. Faş büyük galeride koşuştururken, Langdon'ın aşağı atladıktan sonra sağlam kalıp kalmadığını düşünüyordu. Aslında fark etmezdi. Langdon kaçmıştı. Demek sanık suçluydu. Tuvaletten yalnızca bir buçuk metre uzaklıkta, Langdon'la Sophie, sırtlarını tuvaleti gizleyen büyük bölmelerden birine yaslamış, büyük galerinin karanlığında duruyorlardı. Faş, elinde tabancasıyla önlerinden hızla geçip banyoya girerken güçlükle saklanabildiler. Son altmış saniye çok bulanıktı. Sophie pencereyi incelerken, Landon işlemediği bir suç yüzünden kaçmayı reddederek tuvalette dikiliyordu. Sophie düşme mesafesini hesaplıyor gibiydi. Küçük bir çabayla buradan çıkabilirsin demişti Sophie. Çaba mı? Landon huzursuz olarak tuvalet penceresinden dışarı bakmıştı. Sokakta çift romorklu dev gibi bir kamyon pencerenin altındaki kırmızı ışığa doğru ilerliyordu. Kamyonun kasasının üstüne mavi bir muşamba gerilmişti. Landon onun düşündüğünü düşünmemesini dilemişti. Sophie ben buradan atlamam. Takip noktacığını çıkar. Şaşkına dönen Landon cebinden küçük metal yuvarlığa çıkarmıştı. Sophie, noktacığı onun elinden alıp lavabonun yanına koşmuştu. Eline sabunu alıp noktacığı parmağıyla sabunun içine iyice gömmüştü. Sophie, lavabonun altından çıkardığı çöp kovasıyla Langdon'ın itiraz etmesine fırsat bırakmadan camı parçalamıştı. O sırada alarmlar kulak tırmalayıcı bir şekilde çalmaya başlamıştı. ''Sabunu bana ver!'' Sophie, alarmın sesini bastırmak için bağırıyordu. Sabunu Langdon'ın elinden alan Sophie, aşağıda bekleyen kamyonu hedef almıştı. Oldukça büyük bir hedefti bu. Sophie, trafik ışıkları değişmek üzereyken derin bir nefes almış ve sabun kalıbını gecenin karanlığına doğru fırlatmıştı. Sabun kalıbı, Branda'nın kenarına çarpmış ve trafik ışığı yeşile dönerken yük kasasının içine kaymıştı. Langdon'ı kapıya doğru sürükleyen Sophie, tebrikler demişti. Biraz önce Louvre'dan kaçtın. Tuvaletten kaçıp Faş yanlarından geçerken saklanmışlardı. Yangın alarmı sustuğunda Langdon, Louvre'dan ayrılan DCPJ sirenlerini duyabiliyordu. Polis çıkışı. Faş da koşarak gitmiş ve büyük galeri bomboş kalmıştı. Sophie, büyük galerinin biraz gerisinde bir yangın merdiveni var dedi. Korumalar gittiğine göre buradan çıkabiliriz. Langdon, bütün gece başka bir şey söylememeye karar verdi. Sophie Neve'nin ondan çok daha akıllı olduğu açıktı. Saint-Sulpis Kilisesi'nin Paris'in en ilginç binalarından biri olduğu söylenirdi. Mısır tanıçası Isis için yapılan eski bir tapınağın üstüne inşa edilen kilise, mimari açıdan Notre-Dame'a çok benziyordu. Tapınak, Marquis de Bodler'in baudelairein vaftizine ve Victor Hugo'nun düğününe ev sahipliği yapmıştı. Kiliseye bağlı olan ilahiyat biriminde karşı gelenekçi tarihe ilişkin belgeler vardı. Burası da birçok gizli cemiyetin toplantı yeri olmuştu. Bu gece sen sürpiz, mezar kadar sessizdi. Hayata dair tek belirti, akşamın erken saatlerinde yapılan ayinden kalma tütsü kokularıydı. Silas, kendisini mabede alan Rahibe Sandri'nin huzursuz olduğunu hissetmişti. Aslında buna şaşınmıyordu. İnsanların onun görüntüsünden rahatsız olmasına alışkındı ne de olsa. Rahibe, Amerikalısınız, dedi. Silas, aslında Fransızım diye cevap verdi. İspanya'da göreve çağrılmıştım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyorum. Rahibe Sandrin başını sallamıştı. Ufak tefek bir kadındı. Gözlerinde yumuşak bir ifade vardı. Sen sürpisi hiç görmediniz mi? Bunun başlı başına bir günah olduğunun farkındayım. Gündüzleri daha güzeldir. Bundan eminim. Yine de bu gece bana bu fırsatı verdiğiniz için size minnettarım. Bunu baş rahip rica etti. Anlaşılan güçlü dostlarınız var. Hem de nasıl diye düşündü Sayles. Koridorda rahibe Sandrin'in peşinden giderken, Sylas mabedin süküneti karşısında şaşırmıştı. Renkli freskleri, yaldızlı sunakları olan ve ahşabın sıcaklığını yansıtan Notre Dame'ın aksine, Sensurpis'in yalınlığı ve boşluğu İspanya'daki sade katedralleri hatırlatıyordu. Bu sadelik içerisini daha da büyük gösteriyordu. Sylas tavanda yükselen tonozlara baktığında D bir geminin altında durduğunu hayal etti. Yerinde bir benzetme diye düşündü. Kardeşlik gemisi Alabora olmak üzereydi. İşe başlamak için sabırsızlanan Saylız bir an önce rahibe Sandri'nin yanından ayrılmasını diliyordu. Kadını kolayca etkisiz hale getirebilirdi. Ama zorunlu olmadıkça güç kullanmayacağına dair yemin etmişti. Kardeşliğin kilit taşını saklamak için onun kilisesini seçmesi kadının suçu değil. Başkalarının günahı yüzünden cezalandırılmamalı. Benim yüzümden uykusuz kalmanıza çok üzüldüm rahibe. Önemli değil. Paris'teki vaktinizin kısıtlı olduğunu biliyorum. Sensür pisi görmeden gitmemeliydiniz. Kilisenin mimarisiyle mi yoksa tarihiyle mi ilgileniyorsunuz? Aslında ben ruhani yanıyla ilgileniyorum.'' Rahibe güldü. Tahmin etmem gerekirdi. Ben de kiliseyi gezmeye nereden başlamamız gerektiğini düşünüyordum. Silas gözlerinin sunağa takıldığını hissetti. ''Beni gezlemenize gerek yok. Yeterince nazik davrandınız zaten. Kiliseyi kendi başıma gezebilirim.'' Sorun değil dedi rahibe. Nasıl olsa uyandım artık. Silas durdu. En ön sıraya gelmişlerdi. Sunak biraz ilerideydi. İri vücuduyla ufak tefek kadına doğru döndü. Kadının onun kırmızı gözlerinden ürktüğünü hissetti. Rahibe, e, kabalık ettiğimi düşünmezseniz bir şey söyleyeceğim. Tanrı'nın evinde bana birinin eşlik etmesine ve dolaşmaya alışkın değilim. Biraz yalnız kalıp dua etmemin sakıncası var mı? Rahibe Sandrin bir an tereddüt etti. Ah, elbette bir sakıncası yok. Ben sizi kilisenin diğer tarafında bekleyeceğim. Silas, kadının omzuna dokunup ona baktı. Rahibe, sizi uyandırdığın için suçluluk duyuyorum zaten. Daha fazla uykusuz kalmanızı istemem. Lütfen siz yatın. Ben bir süre sunakta dua eder, sonra da kiliseden çıkarım. Rahibe rahatsız olmuş gibiydi. Sizinle ilgilenilmediğini düşünmezsiniz, değil mi? Kesinlikle hayır. Dua yalnız gerçekleştirilmesi gereken bir ibadettir. Nasıl isterseniz. İyi uykular rahibe. Tanrı'nın huzuru sizinle olsun. Sizinle de. Rahibe Sandrin merdivenlere yöneldi. Dışarı çıkarken kapının arkanızdan iyice kapandığından emin olun lütfen. Olurum. Silas merdivenlerden çıkıp gözden kaybolan kadının arkasından baktı. Sonra arkasını döndü. Ön sırada diz çökerken keçe kemerin bacağına battığını hissetti. Ulu tanrım, bugün yapacağım işi senin uğruna yapıyorum. Rahibe sunağın üstündeki koro balkonunun karanlığında çömelmiş, çıt çıkarmadan trabzandan aşağı bakıyor, tek başına diz çöken cübbeli adamı izliyordu. İçini kaplayan korku yüzünden harekete geçmemek için kendini güç tutuyordu. Bir an bu gizemli ziyaretçinin onu daha önce uyardıkları düşman olabileceğinden şüphelendi. Bu gece yıllardır sakladığı emirleri yerine getirmek zorunda kalabilirdi. Karanlıkta saklanıp adamın her hareketini izlemeye karar verdi. Landon ve Sophie gölgelerin arasından fırlayıp büyük galerinin boş koridorunda yangın merdiveni çıkışının bulunduğu yere doğru ilerlediler. Landon kendini karanlıkta bulmaca çözmeye çalışıyormuş gibi hissediyordu. Ama çok can sıkıcı bir bulmacaydı bu. Adli polis şefi beni cinayet suçundan tutuklamaya çalışıyor. ''Sence?'' diye fısıldadı. ''Yerdeki mesajı faş yazmış olabilir mi?'' Sophie dönüp bakmadı bile. ''Mümkün değil.'' Langdon bundan bu kadar emin değildi. Benim suçlu olduğumu kanıtlamayı çok istiyor. Belki de adamın yerde yazmasının iddiasını güçlendireceğini düşünmüştür. Fibonacci dizisi, Pi's, da Vinci ve tanrıça sembolleri. Bu büyük babamın işi olmalı. Langdon onun haklı olduğunu biliyordu. İp uçlarındaki semboller birbirleriyle çok uyumluydu. Beş köşeli yıldız, Vitruvian adamı, Da Vinci, Tanrıça, hatta Fibonacci dizisi. İkonograflar buna eşevreli sembolik küme derlerdi. Hepsi birbirine kör düğümle bağlanmıştı sanki. Hem büyük babam bugün öğleden sonra beni aradı diye ekledi. Bana bir şey anlatması gerektiğini söyledi. Luvdaki mesajın onun bana önemli bir şey anlatma konusundaki son çabası olduğundan eminim. Senin de bana yardımcı olabileceğini düşündü. Landon kaşlarını çattı. On dev Draco alsam, on dili adam. Keşke mesajı anlayabilseydi. Kendisinin de Sophie'nin de yararına olurdu bu. Kriptik kelimeleri gördüğü andan beri her şey sarpa sarmıştı. Tuvalet penceresinden atlamasının faşla sorununu çözmeyeceği kesindi. Gerçi belki de Fransız polis şefi bir kalıp sabunun peşine düşmeyi komik bulurdu. Sophie çıkış kapısına az kaldı dedi. ''Sence büyük babanın mesajındaki sayılar diğer dizeleri anlamak konusunda anahtar olabilir mi?'' ''Ben de bütün gece sayıları düşündüm. Toplamları, bölümleri, çarpımları. Hiçbir şey çıkartamadım. Matematiksel olarak rastgele yerleştirilmişler. Kriptografik anlaşmazlık var. Yine de tüm sayılar Fibonacci dizisine ait. Bu tesadüf olamaz.'' ''Değil zaten. Fibonacci sayılarını kullanmak büyük babamın bana seslenmesinin bir yoluydu.'' Mesajı İngilizce yazmak, en sevdiğim eskizdeki gibi yatmak ya da üstüne beş köşeli yıldız çizmek de öyle. Bütün bunları benim dikkatimi çekmek için yaptı. Beş köşeli yıldızın senin için bir anlamı var mı? Evet. Daha önce anlatacak fırsatım olmadı. Çocukluğunda beş köşeli yıldız büyük babamla aramızda özel bir semboldü. Eğlence olsun diye tarot kartlarıyla oynardık. Ve benim kartım her defasında tılsımlardan çıkardı. Desteği büyük babamın dizdiğinden eminim. Ama beş köşeli yıldız bizim aramızda küçük bir şakaydı. Langdon ürperdi. Tarot kartlarıyla mı oynamışlardı? Orta çağa ait bu İtalyan kağıt oyununda geleneklere karşı o kadar çok sembol vardı ki. Langdon yeni kitabının bir bölümünü Tarot'a ayırmıştı. Oyunun 22 kartının baş rahibe İmparatoriçe ve Yıldız gibi isimleri vardı. Önceleri Tarot, kilisenin yasakladığı ideolojilerin üstesinden gelmek için gizli bir yol olarak tasarlanmıştı. Sonra da Tarot'un gizemli özellikleri modern falcılara aktarılmıştı. Tarotta dişilerin kutsallığını beş köşeli yıldızlar temsil eder diye düşündü Langdon. Sonyer, oyun kartlarını torununa eğlence olsun diye kendi dizdiyse, yıldızları kullanarak yerinde bir şaka yapmıştı. Yangın merdivenine geldiklerinde Sophie, açık kapıyı dikkatle çekti. Alarm çalmamıştı. Yalnızca dışarı açılan kapılar alarma bağlıydı. Dar bir döner merdivenden inmeye başladılar. Gitgide hızlanıyorlardı. Sophie'nin arkasından koşuşturan Langdon, büyük baban sana beş köşeli yıldızı anlattığında, tanrıçalara tapınmaktan ya da katolik kilisesine yönelik bir kızgınlıktan söz etti mi hiç? Sophie başını hayır der gibi salladı. Ben işin matematiksel kısmıyla daha fazla ilgileniyordum. Altın oran, PHI, Fibonacci dizisi gibi. Langdon şaşırmıştı. Büyük baban sana PHI sayısını öğretti mi? Elbette, altın oran. Sophie'nin yüzünde boş bir ifade vardı. Benim de yarı altın olduğumu söyleyip espri yapardı. Adımdaki harfler yüzünden. Langdon biraz düşündükten sonra mırıldandı. S-O-P-H-I-E Aşağı inerlerken Langdon'ın aklı P-H-I'ye takılmıştı. Son yerin verdiği ipuçlarının başlangıçta düşündüğünden çok daha tutarlı olduğunu anlıyordu. Da Vinci, Fibonacci sayıları, Beş Köşeli yıldız. Bütün bunların, Langdon'ın defalarca dersini verdiği, sanat tarihinin temelini oluşturan tek bir kavramla bağlantılı olması inanılmazdı. PHI. Kendini birden Harvard'da, sanatta sembolizm dersi veriyormuş ve en sevdiği sayıyı tahtaya tebeşirle yazıyormuş gibi hissetti. 1.618 Langdon, arkasını dönüp coşkulu öğrencilerine bakıyordu. Bu sayı nedir bilen var mı? Arka sırada oturan matematik bölümü son sınıf öğrencilerinden biri elini kaldırmıştı. Bu fi sayısı. Sayıyı PHI diye okumuştu. Landon, "Aferin Stetner." demişti. "Herkes fi ile tanısın." Stetner sırıtarak "Fi ile karıştırılmasın." diye eklemişti. "Biz matematikçiler deriz ki fi pi'den çok daha havalıdır." Landon gülmüştü ama espriyi başka kimse anlamamıştı. Stetner yerine oturmuştu. Langdon, bu fi sayısı diye devam etmişti. 1.618 sanatta çok önemli bir sayıdır. Nedenini bilen var mı? Stetner atılmıştı. Çok güzel olduğu için mi? Herkes gülmüştü. Langdon, aslında demişti, Stetner yine haklı. Evrendeki en güzel sayının fi olduğu düşünülür. Kahkahalar birden durmuş, Stetner'da da gurur duymuştu. Langdon, projeksiyon makinesine diyaları yerleştirirken... Fi sayısının Fibonacci dizisinden türetildiğini anlatıyordu. Yalnızca her rakam kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu için değil, aynı zamanda komşu sayıların bölümleri aşağı yukarı 1.618 fi sayısını verdiği için ünlü olan bir diziydi bu. Gizemli matematiksel kökenlerinin dışında fi'nin asıl kafa karıştıran yanı doğadaki temel yapı taşı olarak rolüydü. Bitkiler, hayvanlar ve hatta insanlardaki boyutlar hep aynı orana. Fi'nin bire oranına bağlı kalıyordu. Langdon ışıkları kapatmış, fi'nin doğada her yerde bulunması demişti. Elbette tesadüfün çok ötesinde bir şeydir. Bu yüzden eskiler fi sayısının evrenin yaratıcısı tarafından önceden tasarlandığına inanmışlardır. Eski bilim adamları 1.618 sayısının altın oran olduğunu iddia etmişlerdi. Ön sırada oturan genç bir bayan öğrenci bir dakika demişti. Ben biyoloji öğrencisiyim ve daha önce doğada bu altın orana hiç rastlamadım. Öyle mi? Langdon gülmüştü. Arı kovanındaki erkek ve dişi arasındaki ilişkiyi incelediniz mi hiç? Tabii. Dişi arıların sayısı erkek arılardan fazladır her zaman. Doğru. Peki bir arı kovanında yaşayan dişi arıların sayısını erkek arıların sayısına böldüğünüzde hep aynı sayıyı elde ettiğinizi biliyor muydunuz? Öyle mi? Öyle. fi. Kızbaka kalmıştı. Olamaz. Langdon gülümseyerek bir sonraki diyaya geçmişti. Ayçiçeğinin yakından görünüşüydü bu. Ayçiçeği çekirdekleri zıt spirallerle büyürler. Her birinin çapının diğerine oranını tahmin edebilir misiniz? Herkes fi mi demişti. Bingo. Langdon diyaları birbirinin ardından göstermeye başlamıştı. Çam kozalakları, bitki saplarındaki yaprak düzenleri, böcek kesimleme. Hepsi de altın orana... İnsana hayreti düşürecek kadar uyuyordu. Biri çok ilginç diye bağırdı. Bir başkası evet dedi ama bunun sanatla ne ilgisi var? Langdon bunu sormanıza sevindim dedi. Bir başka diyada Leonardo da Vinci'nin ünlü Vitruvian adamı eskisi vardı. Kimse insan vücudunun ilahi yapısını da Vinci kadar iyi anlayamazdı. Da Vinci insanın kemik yapısının tam oranlarını ölçmek için mezardan ceset çıkarırdı. İnsan vücudunun oranları her zaman fiye eşit olan yapı taşlarından meydana geldiğini ilk o bulmuştur. Sınıftaki herkes ona kuşkuyla bakıyordu. Bana inanmıyor musunuz demişti Langdon. İsterseniz bir dahaki sefere duşa girerken yanınıza mezura alın. Birkaç futbol oyuncusu gülmüştü. Langdon sadece sporcular değil demişti. Hepiniz, kızlar ve erkekler, deneyin. Başınızdan yere kadar olan mesafeyi ölçün. Bunu göbek deliğinizden yere kadar olan mesafeye bölün. Bilin bakalım hangi sayıyı elde edeceksiniz. Sporculardan biri fi tabii ki demişti dalga geçer gibi. Langdon, evet fi diye karşılık vermişti. Başka örnek ister misiniz? Omzunuzdan parmak uçlarınıza kadar olan mesafeyi ölçün. Sonra bunu dirseğinizden parmak uçlarınıza kadar olan mesafeye bölün. Yine fiyi elde edersiniz. Kalçadan yere kadar olan mesafeyi dizden yere kadar olan mesafeye bölün. Yine fi çıkar. Parmak eklemleri, ayak parmakları, bel kemiği bölümleri, sonuç hep aynıdır. Dostlarım, her biriniz altın oranın yürüyen birer armağanısınız. İçerisi karanlıktı. Ama Langdon, herkesin yüzündeki şaşkın ifadeyi görebiliyordu. Bundan keyif alıyordu. Ders vermesinin nedeni de buydu. Dostlarım, anlayacağınız gibi, dünyada kaosun altında bir düzen vardır. Eskiler fiyi keşfettiklerinde... Tanrı'nın dünya yapı taşını bulduklarından emin oldular ve bu yüzden doğaya taptılar. Bunun nedeni anlaşılabilir. Doğada Tanrı'nın elinin var olduğu açıktır. Günümüzde bile paganlar toprak anaya saygı duyan dinler vardır. Çoğumuz doğaya onlar gibi önem verir ama bunun farkına varmayız. 1 Mayıs buna mükemmel bir örnektir. Baharın gelişini kutlarız. Toprak canlanır ve cömertleşir. Altın oranın özündeki sihir zamanın başlangıcında yazılmıştır. İnsan doğanın kurallarına göre oynar. Sanatta insanın yaradanın elinin güzelliğini taklit etme çabası olduğundan sanatta altın orana bol bol rastladığımızı tahmin edersiniz. Bundan sonraki yarım saat boyunca Langdon onlara Michelangelo'nun, Albrecht Dürer'in, Da Vinci'nin ve başkalarının sanat yapılarına ait diyalar göstermiş, her sanatçının altın orana bilinçli ve özenli bir şekilde bağlı kaldığını açıklamıştı. Yunan Parti 10'unun, Mısır piramitlerinin, hatta New York'taki Birleşmiş Milletler binasının mimari ölçülerinin altın orana uyduğunu söylemişti. Fi. Mozart'ın sonatlarının, Beethoven'ın 5. senfonisinin yapısal düzenlemesinde, Bartok'un, Debussy'nin ve Schubert'in yapıtlarında da vardı. Stradivarius'un ünlü kemanlarındaki porteleri belirlerken bile fi sayısı kullanılıyordu. Langdon, sonuç olarak demişti, sembollere dönüyoruz. Beş köşeli yıldız oluşturacak şekilde birbiriyle kesişen birkaç doğru çizmişti. Bu dönem göreceğiniz en güçlü sembollerden biri bu. Beş köşeli yıldız olarak bilinen bu sembol, pek çok kültür tarafından hem kutsal hem de sihirli kabul edilmiştir. Bana nedenini söyleyebilir misiniz? Matematik öğrencisi Stetner elini kaldırmıştı. Çünkü beş köşeli yıldız çizerseniz doğrular kendiliğinden altın orana bağlı olarak bölümlere ayrılır. Langdon çocuğa beğeniyle bakmıştı. Çok güzel. Beş köşeli yıldızdaki tüm doğru parçalarının oranları fi'yi verir. Bu sembol altın oranın en yüksek ifadesidir. Bu yüzden tanrıça ve kutsal dişiyle bağlantılı olan beş köşeli yıldız daima güzellik ve mükemmelliğin sembolü olmuştur. Sınıftaki kızların yüzleri aydınlanmıştı. Bu arada bir not çocuklar. Bugün Da Vinci'ye şöyle bir değindik. Bu dönem ondan çok söz edeceğiz. ''Leonardo eski tanıçalara meraklıydı. Yarın size kutsal dişiye yönelik en büyük övgü olan son akşam yemeği freskini göstereceğim.'' ''Biri şaka yapıyorsunuz değil mi?'' demişti. ''Son akşam yemeğinin ile ilgili olduğunu sanıyordum.'' Langdon göz kırpmıştı. ''Hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlerde gizli semboller var.'' ''Sofi, hadi diye fısıldadı. Neyin var? Neredeyse geldik acele et.'' Kendini uzak düşüncelerden kopup gelmiş gibi hisseden Langdon, başını kaldırdı. Merdivenlerde durduğunu ve ani buluşunun etkisiyle dona kaldığını fark etti. On dev draco alsam, on deli adam. Sophie ona bakıyordu. Bu kadar basit olamaz diye düşündü Langdon. Ama öyle olduğunu biliyordu. Louvre'da, aklında Fee ve Da Vinci ile ilgili düşüncelerle dolaşan Robert Langdon, birden son yerin şifresini çözmüştü. ''On dev draco alsam.'' dedi. ''On deli adam.'' ''Bu en basit şifre türü.'' Sophie merdivenlerde onun önünde durmuş, şaşkınlıkla bakıyordu. Gece boyunca kelimeleri incelemiş ve hiçbir şifreye rastlamamıştı. Kendi söyledin.'' Langdon'un heyecanı sesine yansıyordu. ''Fibonacci sayıları sadece sıraya dizildiğinde bir anlam ifade ediyor. Öteki türlü matematiksel anlamsızlıktan başka bir şey yok.'' Sophie onun neden söz ettiğini anlayamıyordu. Fibonacci sayıları mı? Bu sayıların kriptografi bölümünün işe dahil edilmesi için yazıldığından emindi. Başka bir amacı da mı var? Elini cebine sokup bilgisayar çıktısını çıkardı. Büyük babasının mesajını yeniden inceledi. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 dev drako alsam, 10 deli adam. Sayılar ne demek istiyordu ki? Landon kağıdı eline aldı. Karıştırılmış Fibonacci dizisi bir ipucuydu dedi. Sayılar mesajın geri kalanını deşifre etmek için bir ipucu veriyor. Son yer metnede aynını uygulamamız için diziyi sırasına göre yazmadı. On dev draco alsam, on deli adam. Bu satırların hiç anlamı yok. Bunlar sadece karışık yazılmış harfler. Sophie Langdon'ın söylediklerini anlamak için bir an düşündü. Sonra da ne kadar basit olduğunu fark etti. Yani sence mesaj bir anagram mı? Langdon'a bakıyordu. Gazetelerdeki kelime bulmacaları gibi. Langdon, Sophie'nin yüzündeki kuşkuyu görebiliyor ve bunu anlayabiliyordu. Çok az kişinin fark edebildiği anagramlar, modern zamanın eğlencesi olmasına karşın, kutsal sembolizm konusunda oldukça zengin bir tarihe sahipti. Gizemli kabala öğretileri anagramlara dayanırdı. Yeni anlamlar türetmek için, İbranice kelimelerin harflerinin yerleri değiştirilirdi. Rönesans dönemindeki Fransız kralları, Anagramların sihirli bir güce sahip olduğuna inanırlar, önemli belgelerdeki kelimeleri incelerken daha iyi karar vermelerine yardımcı olmaları için anagram uzmanlarını görevlendirirlerdi. Romalılar anagram bilimine Ars Magna yani büyük sanat derlerdi. Langan Sophie'nin gözlerine baktı. Büyük babanın söylemeye çalıştığı şey hep gözümüzün önündeydi. Bunu anlayabilmemiz için bize yeterince ipucu bırakmıştı. Langdon başka bir şey söylemeden ceketinin cebinden bir kalem çıkardı ve dizelerdeki harfleri yeniden sıraya dizdi. On dev drako alsam, on deli adam. Şu dizelerin mükemmel bir anagramıydı bu. Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Mona Lisa. Yangın merdivenlerinde duran Sophie bir an Lourdes'dan dışarı çıkmaya çalıştıklarını unutmuştu. Anagramla ilgili yaşadığı şaşkınla şimdi bir de mesajı kendisi çözemediği için duyduğu utanç eklenmişti. Sophie'nin karmaşık kriptolojik analizler konusundaki uzmanlığı, basit kelime oyunlarını görmesini engellemişti. Ama görmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne de olsa anagramlara, özellikle de İngilizce olanlarına hiç yabancı değildi. Küçüklüğünde büyük babası ona İngilizcesini geliştirmesi için anagram oyunları getirirdi. Sophie bunlarla günlerce oynardı. Bilgisayar çıktısına bakan Langdon, inanamıyorum dedi. Büyük baban ölmeden önceki son dakikalarında böylesine karmaşık bir anagram yazmayı nasıl başarmış? Sophie bunun nedenini biliyordu. Düşününce kendini daha da kötü hissetti. Anlamalıydım. Kelime oyunlarına meraklı ve sanata tutkulu büyük babasının genç bir adamken, ünlü sanat yapıtlarıyla ilgili anagramlarla oyalandığını söylediğini hatırlıyordu. Langdon'a baktı. Büyük babam, Mona Lisa anagramını daha önce bulmuş olmalı dedi. Bu gece şifre olarak kullanmak zorunda kalmıştı. Büyük babasının sesi ürpertici bir açıklıkla sesleniyordu. Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Sophie, onun son sözlerinin neden ünlü bir tabloyla ilgili olduğunu anlayamıyordu. Ama aklına tek bir olasılık geliyordu. Rahatsız edici bir olasılıktı bu. Bunlar onun son sözleri değildi. Mona Lisa'yı görmesi mi gerekiyordu? Büyük babası ona orada bir mesaj mı bırakmıştı? Bu olasılık kesinlikle akla yakındı. Ama her şeyden önce tablo devlet salonunda yani yalnızca büyük galeriden girilebilen özel odada duruyordu. Sophie odaya açılan kapıların büyük babasının cesedinin bulunduğu yerin en fazla 20 metre ötesinde olduğunu fark etmişti. Ölmeden hemen önce kolaylıkla Mona Lisa'nın yanına gitmiş olabilirdi. Sophie kararsızlıkla merdivenlere baktı. Langdon'ı müzeden bir an önce kaçırması gerektiğini biliyordu. Ama içgüdüleri ona tam tersini söylüyordu. Aklına Denon kanadını çocukluğunda ilk ziyaret edişi geldi. Büyük babasının ona söyleyecek bir sırrı varsa, bunun için yeryüzünde Da Vinci'nin Mona Lisa'sından daha uygun bir yer olmadığını fark etmişti. Büyük babası müze kapandıktan sonra onun elini tutmuştu. Boş koridorda yürürlerken biraz ileride diye fısıldamıştı. Sophie henüz 6 yaşındaydı. Yüksek tavanlara ve baş döndürücü zemine baktığında kendini küçücük hissetmişti. Boş müze onu korkutmuştu ama bunu büyük babasına belli etmek istemiyordu. Dişlerini sıkıp büyük babasının elini bırakmıştı. Louvre'un en ünlü odasına yaklaşırlarken büyük babası ileride devlet odasında duruyor demişti. Büyük babasının çok belli olan heyecanına karşılık Sophie bir an önce eve gitmek istiyordu. Mona Lisa'nın resimlerini kitaplarda görmüş ve hiç sevmemişti. İnsanların neden bu kadar büyüttüklerini anlayamıyordu. Sophie çok sıkıcı diye söylenmişti. Suratını asarak yürümeye devam etmişti. Devlet salonuna girdiklerinde, dar odada etrafına bakınmış, onur köşesine gelince durmuştu. Sağ taraftaki duvarın ortasında bulunan koruyucu plexiglas bölmenin arkasında bir portre tek başına asılı duruyordu. Büyük babası eşitte durup tabloyu göstermişti. ''Hadi git Sophie.'' Çok az insan onu tek başına görme şansına sahip olabilir. Sophie nefesini tutarak yürümüştü. Mona Lisa hakkında duyduklarından sonra kendini kralın huzuruna çıkıyormuş gibi hissediyordu. Koruyucu bölmenin önüne geldiğinde heyecanla başını kaldırmış ve her şeyi bir anda anlamaya çalışmıştı. Ne hissetmeyi beklediğinden emin değildi. Ama bunları hissedeceğini bilmediği kesindi. Hiç şaşırmamıştı, hayrete düşmemişti. Ünlü yüz tıpkı kitaplardaki gibi görünüyordu. Sophie, bir şeylerin olmasını beklerken sessizce durmuş, bu süre ona sonsuzluk gibi gelmişti. Büyük babası gelip arkasında durmuştu. ''Ne düşünüyorsun bakalım?'' diye fısıldamıştı. ''Çok güzel e, ''Çok küçük.'' Son yer gülümsemişti. ''Sen de küçüksün ve güzelsin.'' ''Ben güzel değilim.'' diye düşünmüştü Sophie. Kızıl saçlarından ve çillerinden nefret ediyordu. Ayrıca sınıftaki tüm erkeklerden daha iriydi. Mona Lisa'ya tekrar bakıp başını sallamıştı. Kitaplardakinden bile kötü. Yüzü sisli. Büyük babası buna sfumato tarzı resim denir demişti. Bunu yapmak çok zordur. Leonardo da Vinci bu konuda herkesten iyiydi. Sophie yine de resmi beğenmemişti. Bir şey biliyormuş gibi görünüyor. Okuldaki çocukların bir sırları olduğu zaman yaptıkları gibi. Büyük babası gülmüştü. Bu kadar ünlü olmasının bir nedeni de bu. İnsanlar onun neye gülümsediğini tahmin etmeyi seviyorlar. Sen neden gülümsediğini biliyor musun? Belki. <gülüyor> büyük babası göz kırpmıştı. Bir gün sana anlatacağım. Sophie ayağını yere vurmuştu. Sana sırları sevmediğimi söylemiştim. Prenses diye gülümsemişti büyük babası. Hayat sırlarla doludur. Her şeyi birden öğrenemezsin. Sophie'nin sesi merdivenlerde yankılandı. Ben geri dönüyorum. Langdon, Mona Lisa'ya mı diyerek geri çekildi. Şimdi mi? Sophie, tehlikeyi düşünmüştü. Ben cinayet zanlısı değilim. Şansımı deneyeceğim. Büyük babamın bana ne anlatmaya çalıştığını anlamam gerek. Büyükelçilik ne olacak? Sophie, Langdon'ı kaçak durumuna düşürüp, sonra da yalnız bıraktığı için suçluluk duyuyordu. Ama başka seçeneği yoktu. Metal kapıyı işaret etti. O kapıdan geçip, ışıklı çıkış işaretlerini takip et. Büyük babam beni buradan geçirirdi. İşaretler seni güvenlik tunikelerine çıkaracak. Bunlar tek yönlüdür ve dışarı açılır. Langdon'a arabanın anahtarlarını uzattı. Araban personel bölümünde. Kırmızı smart car. Büyükelçiliğe nasıl gideceğini biliyor musun? Elindeki anahtarlara bakan Langdon başını evet der gibi salladı. Sophie'nin sesi yumuşamıştı. ''Bak'' dedi. ''Büyük babamın bana Mona Lisa'nın bulunduğu yerde bir mesaj bıraktığını düşünüyorum. Belki de kendisini kimin öldürdüğüne ilişkin bir ipucudur.'' Ya da benim neden tehlikede olduğumu anlatmaya çalışıyordur. Ya da aileme ne olduğunu. Gidip görmek zorundayım. İyi de madem sana tehlikede olduğunu söylemek istiyordu... ...neden bunu yere yazmadı? Neden karışık kelime oyunlarına başvurdu? Büyük babamın bana anlatmaya çalıştığı şeyi... ...başkalarının duymasını istediğini sanmıyorum. Polisin bile. Büyük babasının ona çok özel bir mesaj iletmek için... ...tüm gücünü kullandığı belli oluyordu. Bunu şifre halinde yazmış, adının baş harflerini eklemiş... Ve ona Robert Langdon'u bulmasını söylemişti. Amerikalı simge bilimcinin şifreyi çözdüğü göz önüne alınırsa bu gerçekten iyi bir fikirdi. Bunun garip göründüğünün farkındayım dedi Sophie. Ama sanırım Mona Lisa'ya herkesten önce benim ulaşmamı istiyor. Ben de geliyorum. Hayır. Büyük galerinin daha ne kadar boş kalacağını bilmiyoruz. Senin gitmen gerek. Langdon tereddüt ediyordu. Akademik merakı mantığını yenip onu yeniden faşın eline vermek istiyordu anlaşılan. Hadi git dedi Sophie. Ona minnetle gülümsedi. Seninle büyükelçilikte buluşuruz. Bol şans Robert. Langdon basamakların altındaki zemine indi. İleride üzerinde çıkış yazan ışıklı tabela uzun koridoru işaret ediyordu. Langdon koridora girdi. Sağ tarafta onarım aşamasındaki heykeller ordusunun doldurduğu karanlık bir restorasyon stüdyosu yer alıyordu. Soldaysa Harvard'daki resim sınıflarını andıran stüdyolar gördü. Şövaleler, tualler, paletler, çerçeve malzemeleri... Yani bir sanat montaj attı vardı. Langdon koridorda ilerlerken, Cambridge'deki yatağında uyanma olasılığının olup olmadığını düşündü. Bütün gece garip bir rüya görmüştü sanki. Yurdan kaçmaya çalışıyorum. Bir suçlu gibi. Son yerin zekice yazılmış anagram mesajı hala aklındaydı. Sophie'nin Mona Lisa'da ne bulacağını merak ediyordu. Bir şey bulursa tabii. Büyük babasının onun ünlü tablonun yanına bir kez daha gitmesini istediğinden emindi. Bu ne kadar mantıklı görünse de, Langdon rahatsız edici bir çelişkiye düşmüştü. P.S. Robert Langdon'ı bul. Son yer Langdon'ın adını yazarak Sophie'nin onu bulmasını istemişti. Ama neden? Yalnızca anagramı çözmesine yardım etmesi için mi? Öyle olmasa gerekti. Bir kere, son y'erin Langdon'ın özellikle anagram konusunda uzman olduğunu düşünmesi için bir neden yoktu. Yüz yüze gelmedik bile. Daha da önemlisi, Sophie, anagramı kendisinin çözmesi gerektiğini söylemişti. Fibonacci dizisini fark etmesi gereken kişi Sophie'ydi. Eğer Sophie'nin biraz daha zamanı olsaydı, Langdon'un yardımı olmadan şifreyi de çözerdi mutlaka. Anagramı Sophie'nin tek başına çözmesi gerekiyordu. Langdon gitgide bundan daha da emin olmaya başlamıştı. Ama bu fikir, son yerin eylemlerinin mantık zincirinde belirdiğim bir boşluk bırakıyordu. Neden ben diye düşündü Langdon koridorda ilerlerken. Sonyer son nefesini verirken, yıllardır görüşmediği torunundan beni bulmasını neden istedi? Sonyer ne bildiğini düşünüyordu. Langdon birden durdu. Heyecanla cebinden bilgisayar çıktısını çıkardı. Sonyer'in mesajının son iki satırına baktı. P.S. Robert Langdon'ı buldu. Gözlerini iki harfe dikmişti. P.S. O anda Sonyer'in bulmacalı sembollerinin gerçek anlamını çözdü. Sembolizm ve tarih hakkındaki mesleki dağarcığı bir anda hızla devreye girdi. Jacksonyer'in o akşam yaptıklarının çok önemli bir anlamı vardı. Langdon'ın zihni hızla çalışıyordu. Geri dönüp geldiği yöne baktı. Vakit var mı? Bunun önemli olmadığını biliyordu. Langdon hiç tereddüt etmeden uzun adımlarla merdivene yöneldi. En ön sırada diz çöken Silas, mabette gözleriyle etrafı tarayarak dua ediyormuş gibi yapıyordu. Bu gece değil diye düşündü. Sen sürpriz, sırlarını başka bir yerde saklıyor. Başını sağa çevirerek güneye, sıraların arkasındaki açık alana baktı. Kurbanlarının sözünü ettiği nesneye bakıyordu. İşte orada. Gri granit zeminin içine gömülmüş halde cilalı ince bir şerit parlıyordu. Kilisenin zemininde altın bir çizgi belirmişti. Çizginin üstünde cetveli andıran bazı işaretler vardı. Silas'a bunun paganların saat gibi kullandığı astronomik bir aygıt olduğu söylenmişti. Dünyanın her yerinden turistler, bilim adamları, tarihçiler ve paganlar bu ünlü çizgiyi görmek için pise gelirlerdi. Gül çizgisi Silas gözleriyle sağdan sola doğru ilerleyen ve kilisenin simetrisine uymayan, önünde garip bir açı çizen pirinç çizgiyi yavaşça takip etti. Ana sunağın karşısından geçen çizgi, güzel bir yüzü andırıyordu. Şerit, komünyon parmaklığını ikiye ayırıyor, enine doğru uzanarak, sonunda kuzey kanadına ulaşıyor ve beklemedik bir yapının karşısına varıyordu. Heybetli bir mısır dikili taşı. Parlak gül çizgisi, burada 90 derecelik dikey bir dönüşte, dikili taşın üzerinde dost doğru ilerliyor, piramidin tepesine yaklaşık 10 metre kadar çıktıktan sonra bitiyordu. Gül çizgisi diye düşündü Silas. Kardeşlik kilit taşını gül çizgisine sakladı. O akşam Silas öğretmene kilit taşının Sensürpiste saklandığını söylediğinde öğretmenin sesinde kuşku vardı. Ama Silas dört kardeşinde kendisine tam olarak aynı yeri tarif ettiğini anlatıp Sensürpisteki sarı çizgiden söz ettiğinde öğretmen hemen sen gül çizgisinden bahsediyorsun demişti. Öğretmen Sensürpist'in ünlü eşsiz mimarisini anlatmıştı. Mabidi kusursuz bir biçimde kuzey güney eksenini ayıran pirinç bir çizgi vardı. Bu bir tür eski güneş saati eskiden aynı yerde duran pagan tapınağının işaretiydi. Güney duvarındaki yuvarlak pencereden giren güneş ışınları her gün biraz daha ilerliyor, zamanın geçtiğini gösteriyordu. Bu kuzey güney şeridi gül çizgisi olarak biliniyordu. Gül sembolü yüzyıllar boyunca haritalarla ve yol gösteren ruhlarla ilişkilendirilmişti. Neredeyse her haritanın üzerine çizilen pusula gülü kuzey, doğu, güney ve batıyı gösterirdi. Rüzgar gülü olarak bilinen sembol, 8 ana rüzgar, 8 ara rüzgar ve 16 çeyrek rüzgar olmak üzere toplam 32 rüzgarın geldiği yönü gösterirdi. Bir dairenin içine yerleştirildiğinde pusulanın 32 noktası 32 yapraklı geleneksel gülü andırırdı. Yer kürenin üstünde meridyen ya da boylam da denen gül çizgisi Kuzey kutbundan güney kutbuna çizilen hayali bir çizgiydi. Elbette sonsuz sayıda gül çizgileri vardı. Çünkü yerkürenin herhangi bir yerinden kuzey ve güney kutuplarına birbirine bağlayan herhangi bir çizgi çekilebilirdi. Denizliler bu çizgilerden hangisinin gül çizgisi, yani dünyadaki bütün diğer boylamların hesaplanabileceği çizgi olan sıfır boylamı olduğunu bulmaya çalışmışlardı. Bugün bu çizgi İngiltere'de Greenwich'teydi. Ama her zaman orada olmamıştı. Greenwich'in başlangıç meridyeni olarak kabul edilmesinden çok önce tüm dünyanın sıfır meridyeni Paris'ten ve Sanssouci'den geçerdi. Sanssouci'deki pirinç işaret dünyanın ilk başlangıç meridyenine ilişkin bir anıydı. Greenwich 1888 yılında bu şerefi Paris'in elinden aldığı halde asıl gül çizgisini görmek hala mümkündü. Öğretmen saydılsa, demek efsane doğru dedi. Tarikatın kilit taşının gül işaretinin altında olduğu söylenir. Hala sıralardan birinde diz çökmekte olan Silas, çevrede kimsenin bulunmadığından emin olmak için etrafına baktı. Bir an, koro balkonundan sesler geldiğini sandı. Dönüp bir süre balkona baktı. Hiçbir şey yoktu. Yalnızım. Ayağa kalkıp, yüzünü sunağa döndü ve üç kez diz çöktü. Sonra sola dönüp dikili taşa doğru uzanan parlak gül çizgisini izledi. O sırada Roma'da Leonardo da Vinci havaalanında piste çarpan tekerlek sesleri Piskopos Aringarosa'yı uykusundan uyandırdı. Uçakta iniş anonsu yapıldı. Aringarosa doğrulup oturdu. Siyah cübbesini düzeltti ve gülümsedi. Bu yolculuğu yaptığına memnundu. Uzun zamandır savunma halindeyim. Ama bu gece kurallar değişmişti. Daha beş ay önce Aringarosa inancın geleceğinden endişeleniyordu. Artık Tanrı'nın da izniyle çözüm kendiliğinden ortaya çıkıyordu. İlahi müdahale. Eğer bu gece işler Paris'te planlandığı gibi giderse, Aringarosa onu Hristiyanlık dünyasında en güçlü adam haline getirecek olan bir şeye sahip olacaktı. Sophie soluk sola Mona Lisa'nın bulunduğu devlet salonunun geniş tahta kapılarının önüne varmıştı. İçeri girmeden önce büyük babasının yerde yatan cesedine şöyle bir baktı. Birden şiddetli bir vicdan azabı duydu. Suçluluk duygusuna derin bir üzüntü eşlik ediyordu. Bu adam son on yıl içinde onu kaç kez aramıştı ama Sofi hiçbir şey yapmamıştı. Onun gönderdiği mektupları açmaya bile zahmet etmeden çekmeceye tıkmış ve bütün görüşme çabalarını geri çevirmişti. Bana yalan söyledi. Sakladığı sırlar korkunçtu. Başka ne yapacaktım? Onu hayatından çıkarmıştı. Tamamen. Artık büyük babası ölmüştü ve onunla mezardan konuşuyordu. Mona Lisa. Büyük tahta kapıları itti. Kapı gıcırdayarak açıldı. Bir süre eşikte duran Sophie, önünde uzanan büyük dörtgen odaya baktı. Burası da hafif bir kırmızı ışıkla aydınlatılmıştı. Büyük galerinin ortasında bulunuyordu ve çıkışı olmayan tek odaydı. Odanın tek girişi olan bu kapı, karşı duvardaki dört buçuk metrelik dev Botticelli'ye bakıyordu. Altına, ortasına. Louvre'un en değerli hazinelerine hayranlıkla izleyen ziyaretçilerin rahatça uzanıp dinlenebilmeleri için çok büyük sekizgen bir divan konmuştu. Sophie içeri girmeden önce bir şey unuttuğunu fark etti. Siyah ışık. Uzaktaki ışıkların altında elektronik cihazlarla çevrili halde yatan büyük babasına baktı. Buraya bir şey yazmışsa mutlaka filigran kalemiyle yazmış olmalıydı. Sophie içini çekerek cinayet mahalline doğru koştu. Büyük babasına bakamadı. Dikkatini yalnızca teknik bölümün kullandığı cihazlar üzerinde yoğunlaştırmıştı. Küçük bir kızıl ötesi fener bularak kazanın cebine attı ve tekrar devlet salonunun kapısına koştu. Tam eşiğe adım atmıştı ki içeriden gelen ayak sesleri duydu. Biri var. Kırmızı sisin içinde birden hayalet gibi bir figür belirdi. Sophie sıçrayarak geri çekildi. Geldin demek. Langdon'ın silüeti Sophie'nin önünde durup boğuk bir fısıltıyla konuştu. Sophie bir an rahatladığını hissetti. ''Robert, sana buradan çıkmanı söylemiştim. Faş...'' E, ''Neredeydin?'' ''Sophie, siyah ışık bulmam gerekiyordu'' dedi, feneri göstererek. ''Büyük babam bana bir mesaj bıraktıysa...'' ''Sophie, dinle.'' Langdon, mavi gözlerini ona dikti. ''P.S. harfleri.'' ''Senin için başka bir şey ifade ediyor mu, herhangi bir şey?'' Seslerinin koridorda yankılanmasından kaygılanan Sophie, Robert'ı devlet salonundan içeri çekip kapıyı sessizce kapattı ve kilitledi. Sana söylemiştim, Prenses Sophie'nin baş harfleri. Biliyorum. Ama bu harfleri başka bir yerde daha gördün mü? Büyük baban PS harflerini başka bir şekilde kullanmış mıydı? Monogram olarak kullanmış ya da kişisel eşyalarının üstüne yazmış olabilir mi? Bu soru Sophie'yi şaşırtmıştı. Robert bunu nereden birebilir? Gerçekten de P.S. harflerini daha önce bir çeşit monogramda görmüştü. Dokuzuncu yaş gününden bir gün önceydi. Doğum günü hediyelerini bulmak için evi arıyordu. O zamanlar bile kendisinden sır saklanmasından hoşlanmazdı. Bütün rafları ve çekmeceleri aramıştı. Bana istediğin bebeği aldı mı nereye saklamış olabilir? Tüm evi arayan ama hiçbir şey bulamayan Sophie, büyük babasının yatak odasına gizlice girme cesaretini bile göstermişti. Büyük babası aşağıdaki kanepede uyuyordu. Hemen bakıp çıkacağım. Parmak uçlarına basarak dedesinin gardrobuna gitmiş, onun elbiselerinin arkasındaki rafları aramıştı. Hiçbir şey yoktu. Sonra yatağın altına bakmıştı. Hiçbir şey yoktu. Çalışma masasına gitmiş, çekmeceleri açıp karıştırmıştı. Hediyem buralarda olmalı. Son çekmeceye geldiğinde bebeğin izine rastlayamamıştı. Canı sıkılmış bir halde çekmeceyi açmış, büyük babasının daha önce hiç görmediği siyah kıyafetlerini kenara itmişti. Çekmecenin arka tarafında parlayan altın gözüne iliştiğinde çekmeceyi kapatmak üzereydi. Köstekli saate benziyordu bu. Ama büyük babasının köstekli saat kullanmadığını biliyordu. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışırken kalbi hızla çarpıyordu. Bikolye! Sophie zinciri dikkatle çekmeceden çıkarmıştı. Ucunda parıldayan altın anahtarı görünce çok şaşılmıştı. Ağrdı ve parlıyordu. Daha önce gördüğü anahtarlara hiç benzemiyordu. Anahtarlar genellikle yassı ve çentikli olurdu ama bunun her tarafı kabartılı üçgen bir gövdesi vardı. Büyük altın başı haç biçimindeydi ama normal bir haça benzemiyordu. Artı işareti gibiydi. Haçın ortasına garip bir sembol yerleştirilmişti. Çiçeği andıran bir desenle iç içe geçmiş iki harf. Sophie kaşlarını çatarak harfleri okurken P.S. diye fısıldamıştı. Ne olabilir ki? Sophie... Büyük babasının sesi kapı eşiğinden gelmişti. Sofi aceleyle dönerken anahtar yere düşmüş ve tok bir ses çıkarmıştı. Büyük babasının yüzüne bakmaktan çekinerek gözlerini yerdeki anahtara dikmişti. Sonunda başını kaldırıp ben şey doğum günü hediye mi ağrıyordum? demişti. Büyük babasının güvenine ihanet ettiğini biliyordu. Büyük babası ona asırlar kadar uzun gelen bir süre boyunca eşikte durmuştu. Sonunda sıkıntıyla derin bir nefes almıştı. Anahtarı yerden al Sofi. Sofi anahtarı tekrar eline almıştı. Büyük babası içeri girmişti. Sofi, başkalarının özel hayatına saygı duyman gerek. Kibarca eğilip anahtarı ondan almıştı. Bu anahtar çok özeldir. Eğer onu kaybetseydin... Büyük babasının yumuşak sesi, Sofi'nin kendini daha da kötü hissetmesine neden olmuştu. Üzgünüm büyük baba, gerçekten üzgünüm. Durmuştu. Bunun doğum günüm için aldığın kolye olduğunu sanmıştım. Büyük babası ona bakmıştı. Bunu bir kez daha söyleyeceğim Sophie çünkü önemli. Başkalarının özel hayatına saygı duymayı öğrenmelisin. Evet büyük baba. Bunu başka zaman konuşuruz. Şimdi bahçenin temizlenmesi gerek. Sofi koşarak dışarı çıkmıştı. Ertesi gün büyük babası ona hediye vermemişti. Sophie işlediği kabahatten sonra hediye filan beklemiyordu zaten. Ama büyük babası onun doğum gününü kutlamamıştı bile. Sophie o gece üzüntüyle yatağına gittiğinde yastığının üzerinde bir kart bulmuştu. Kartta basit bir bilmece yazılıydı. Daha bilmeceyi çözmeden gülümsemişti. Bunun ne olduğunu biliyorum. Büyük babası aynı şeyi son Noel sabahı da yapmıştı. Define avı. Hevesle bulmacayı çözmeye çalışmıştı. Sonuç ona evin bir yerini işaret ediyordu. Orada başka bir kart ve başka bir bilmeceyle karşılaşıyordu. Böyle ipuçları bularak kendi odasına kadar gitmişti. Odanın ortasında kırmızı kurdeleyle süslenmiş pırıl pırıl bir bisiklet vardı. Sophie senin çığlığı atmıştı. Bebek istediğini biliyorum demişti büyük babası gülümseyerek. Ama bunu daha çok seveceğini düşündüm. Ertesi sabah büyük babası ona bisiklete binmeyi öğretmişti. Çok eğlenmişlerdi. Sophie büyük babasına sarılmış... Anahtar için çok üzgünüm demişti. Biliyorum tatlım ama ben seni affettim. Büyük babalar ve torunları her zaman birbirlerini affederler. Sophie sormaması gerektiğini biliyordu ama kendini tutamamıştı. Anahtar neyi açıyor? Daha önce hiç öyle bir anahtar görmemiştim. Çok güzeldi. Büyük babası bir süre sessiz kalmıştı. Sophie onun ne cevap vereceğini düşündüğünü anlayabiliyordu. Büyük babam asla yalan söylemez. Sonunda. Bir kutuyu açıyor demişti büyük babası. O kutuda pek çok sır saklıyorum. Sophie suratını asmıştı. Sırlardan nefret ediyorum. Biliyorum. Ama bunlar önemli sırlar. Bir gün sen de onlara benim kadar saygı duymayı öğreneceksin. Anahtarın üstünde harfler ve bir çiçek vardı. O benim en sevdiğim çiçek. Bizim bahçede de var. Beyaz olanlar. Bu çiçeklere zambak deniyor. Biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. O halde seninle bir anlaşma yapacağım. Büyük babasının kaşları her nasihat verişinde olduğu gibi kalkmıştı. Eğer anahtarımı sır olarak saklayabilirsen ve bu konuda benimle ya da bir başkasıyla bir daha asla konuşmazsan bir gün onu sana veririm. Sofi kulaklarına inanamamıştı. Bana mı vereceksin? Söz veriyorum. Zamanı geldiğinde anahtar senin olacak. Zaten üzerinde adın yazıyor. Sofi kaşlarını çatmıştı. Hayır yazmıyor. P.S. yazıyor. Benim adım P.S. değil ki. Büyük babası sesini alçaltmış, kimsenin kendilerini dinlemediğinden emin olmak istercesine etrafına bakınmıştı. Pekala, Sophie, sana söyleyeyim, P.S. bir şifre. Senin adının gizli baş harfleri. Sophie'nin gözleri büyümüştü. Benim adımın gizli baş harfleri mi var? Elbette. Torunların her zaman yalnızca büyük babalarının bildiği gizli baş harfleri vardır. P.S.? Büyük babası onu gıdıklamıştı. Prenses Sophie. Sophie kıkırdamıştı. Ben prenses değilim. Büyük babası göz kırpmıştı. Benim için öylesin. O günden sonra bir daha anahtardan hiç söz etmemiş derdi. Ama Sophie, büyük babasının prenses Sophie'si olmuştu. Sophie salonda sessizce dikiliyordu. Ona garip garip bakan Langdon, baş harfler diye fısıldadı. Onları daha önce görmüş müydün? Sophie... Müzenin koridorlarında fısıldayan büyük babasının sesini duyar gibi oldu. Bu anahtar hakkında asla konuşma Sophie. Ne benimle ne de bir başkasıyla. Onun güvenini yeniden sarsıp sarsmayacağını düşünüyordu. P.S. Robert Langdon'ı bul. Büyük babası Langdon'ın ona yardım etmesini istemişti. Sophie başını evet der gibi salladı. Evet daha önce P.S. harflerini bir kez görmüştüm çok küçükken. Nerede? Sophie tereddüt etti. Büyük babam için çok önemli olan bir şeyin üstünde. Sophie bu çok önemli. Bana harflerin yanında bir sembol olup olmadığını söyleyebilir misin? Bir zambak olabilir mi? Sophie şaşkınlıkla sendeledi. Ama sen bunu nereden biliyorsun? Langdon içini çekerek sesini alçalttı. Büyük babanın gizli bir cemiyet üyesi olduğundan emin gibiyim. Çok eski bir gizli kardeşlik. Sophie boğazında bir şeyin düğümlendiğini hissetti. O da bundan emindi. On yıl boyunca bu korkunç gerçeği kanıtlayan olayı unutmaya çalışmıştı. Langdon, zambak, piyesi harfleriyle bir araya geldiğinde kardeşliğin resmi yarmasını meydana getirir dedi. Onun logosunu oluşturur. Sen bunu nereden biliyorsun? Sophie içinden Langdon'ın da cemiyete üye olduğunu söylememesi için dua ediyordu. Bu grup hakkında bir kitap yazmıştım. Langdon'un sesi heyecandan titriyordu. Gizli cemiyetlerin sembollerini araştırmak benim uzmanlık alanım. Kendilerine Sion tarikatı diyorlar. Merkezleri Fransa'da. Tüm Avrupa'da çok güçlü üyeleri var. Aslında dünyadaki en eski gizli cemiyetlerden biri. Sophie daha önce onlar hakkında hiçbir şey duymamıştı. Langdon hızlı hızlı konuşmaya başlamıştı. Tarikatın üyeleri arasında tarihin en kültürlü isimleri vardı. Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo gibi kişiler. Bir an durdu sonra coşkuyla ekledi. Ve Leonardo da Vinci. Sophie de ona bakıyordu. Da Vinci gizli bir tarikat üyesi miydi? Da Vinci kardeşliğin büyük üstadı olarak 1510 ile 1519 yılları arasında tarikata başkanlık etti. Bu da büyük babanın Leonardo'nun çalışmalarına yönelik tutkusunu açıklayabilir. İkisi arasında tarihi bir kardeşlik bağı var. Bu onların tanrıça ikonolojisi, paganizm, dişi ilahlar ve kiliseyi küçük görmeye yönelik meraklarını kusursuz bir biçimde açıklıyor. Tarikatın tarih boyunca kutsal dişiye karşı büyük bir saygı gösterdiğine dair çok kanıt var. Bana bu topluluğun tanrıçalara tapan bir çeşit pagan mezhebi olduğunu mu söylüyorsun? Daha çok tanrıçalara tapan pagan mezhebi olduklarını söylüyorum. Ama daha da önemlisi çok eski bir sırrın muhafızları olarak bilinirler. Bu da onları çok güçlü kılar. Sophie inanamıyormuş gibi bakıyordu. Gizli bir pagan mezhebi mi? Leonardo da Vinci'nin başkanlık ettiği bir mezhep mi? Çok saçma geliyordu bu. Unutmaya çalıştığı halde zihni on yıl geriye gitmeye çalışıyordu. Büyük babasını tesadüfen bastığı ve bir türlü kabullenemediği o olaya tanık olduğu güne. Açıklama bu olabilir miydi? Langdon, yaşayan tarikat üyelerinin kimlikleri son derece gizli tutulur dedi. Ama çocukken gördüğün PS ve zambak bunun kanıtıydı. Bu sadece tarikatla ilgili olabilir. Sophie artık Langdon'ın büyük babası hakkında onun tahmininden çok daha fazlasını bildiğini anlıyordu. Bu Amerikalının onunla paylaşacağı çok şey olduğu belliydi ama burası yeri değildi. Seni yakalamalarına izin veremem Robert. Konuşmamız gereken çok şey var gitmen gerek. Langdon onun sesini ancak belli belirsiz bir mırıltı olarak duyabiliyordu. Hiçbir yere gitmeyecekti. Şimdi başka bir yerde kaybolmuştu. Eski sırların yüzeye çıktığı bir yerde, unutulmuş tarihin gölgelerden sıyrıldığı bir yerde. Langdon, suyun altında hareket ediyormuş gibi yavaşça başını çevirdi ve kırmızı sesin arasından Mona Lisa'ya baktı. Zambak, Lisa çiçeği, Mona Lisa, hepsi birbirinin içine girmişti. Sion tarikatıyla Leonardo da Vinci'nin en derin sırları sessiz bir senfoni gibi yankılanıyordu. Birkaç kilometre ötede, Le Invalid ardındaki nehir kenarında, çift remortlu kamyonun silah zoruyla durdurulan şoförü, şaşkınlıktan ağzı bir karış açık halde, adli polis şefinin bir kalıp sabunu hırsla senlerine atışını izliyordu. Silas, sensur pistteki dikili taşın üst tarafına doğru baktı. Heybetli mermerin gövde uzunluğunu hesaplamaya çalışıyordu. Kasları gerilmişti. Yalnız olduğundan emin olmak için bir kez daha etrafına bakındı. Daha sonra saygısından değil de daha çok zorunluluktan heykelin altında diz çöktü. Kilit taşı gül çizgisinin altında saklı. Surpiz dikili taşının altında. Tüm kardeşler bunu teyit etmişlerdi. Artık dizlerinin üstünde oturan Silas ellerini taş zeminin üstünde gezdirdi. Karolardan birinin çıkabileceğini gösteren herhangi bir ize rastlamamıştı. Bu yüzden yumruğuyla yere yavaşça vurmaya başladı. Sarı çizgiyi takip ederek dikili taşa biraz daha yaklaştığında çizgiye komşu olan her karoya vurdu. Sonunda birinin sesi garip geldi. Yerin altında boş bir alan var. Silas gülümsedi. Kurbanları doğruyu söylemişlerdi. Ayağa kalkıp mabette yar karosunu kırmasına yardımcı olacak bir şeyi aradı. Yukarıdaki balkonda duran rahibe Sandin güçlükle soluk alıyordu. En büyük korkusu gerçek olmuştu. Bu ziyaretçi göründüğü gibi değildi. Gizemli opustay keşişi, Sensürpise başka bir amaçla gelmişti. Gizli bir amaç için. Sırları olan tek kişi sen değilsin diye düşündü. Rahibe Sandrin Biel, bu kilisenin sadece bakıcısı değildi, nöbetçisiydi. Bu gece eski çarklar dönmeye başlamıştı. Bu yabancının dikili taşın altına gelişi kardeşlikten bir işaretti. Sessiz bir tehlike alarmıydı. Paris'teki ABD Büyükelçiliği, Şanzelize'nin hemen kuzeyinde Gabriel Bulvarı'nda küçük bir sitedir. 3 dönümlük arazi ABD toprağıymış gibi kabul edilir. Bu arazinin üstünde duran herkes Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanunlara ve korunma haklarına tabidir. Telefon çaldığında büyükelçilikte gece vardiyasında çalışan santral memuru Time dergisinin uluslararası baskısını okuyordu. ABD Büyükelçiliği İyi akşamlar. Arayan kişi Fransız aksanıyla İngilizce konuşuyordu. Yardıma ihtiyacım var. Kullandığı nazik kelimelere rağmen adamın ses tonu sert ve resmiydi. Bana otomatik sisteminizde benim için bir mesaj olduğu söylendi. İsmim Langdon. Ne yazık ki üç aneli erişim şifremi unuttum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Santral memuru şaşırmıştı. Üzgünüm efendim, mesaj oldukça eski olmalı. Bu sistem iki yıl önce güvenlik önlemleri nedeniyle kaldırıldı. Ayrıca tüm erişim şifreleri beş haneliydi. Size mesajınız olduğunu kim söyledi? Yani otomatik telesekreter sisteminiz yok mu? Hayır efendim. Gelen mesajlar hizmet bölümümüzde el yazısıyla alınır. E, adınız neydi? Ama adam telefonu kapatmıştı. Bez Ufaş, Sen Nehrinin kıyısında volta atıyor, kendini aptal gibi hissediyordu. Langdon'u yerel bir numarayı çevirirken, sonra üç haneli bir şifreyi girerken. Sonra da bir kaydı dinlerken gördüğüne emindi. İyi de Langdon Büyükelçiliği aramadıysa kimi aramış olabilirdi? O anda cep telefonuna bakan Faş cevabı elinde tuttuğunu fark etti. Langdon bu aramayı benim telefonumdan yaptı. Cep telefonunun menüsüne girerek son aranan numaralardan Langdon'ın yaptığı aramayı buldu. Üç haneli 454 sayısının takip ettiği bir Paris numarasıydı bu. Numarayı yeniden arayan Faş telefonun çalmasını bekledi. Sonunda bir kadın sesi cevap verdi. Faş, Sofi'nin sesini dinledi. Rakamları tuşlarken heyecan içindeydi. Dört, beş, dört. Müthiş ününe rağmen Mona Lisa, Louvre'un hediyelik eşya dükkanında satılan posterlerinden bile daha küçüktü. Devlet salonunun kuzeybatı duvarında, altı santim kalınlığındaki plexiglas panelin arkasında asılı duruyordu. Kafa kağıcından yapılmış bir tahta panonun üstüne yapılan resmin buğulu havası, da Vinci'nin birbirinin içinde kaybolan formlar anlamına gelen Supumato tarzındaki ustalığını yansıtıyordu. Mona Lisa, Louvre'a getirildikten sonra iki kez çalınmıştı. En son 1911 yılında çalınmıştı. Parisliler sokakta ağlamış ve hırsızların tabloyu iade etmeleri için gazetelere ilanlar vermişlerdi. Mona Lisa iki yıl sonra, Floransa'da bir otel odasındaki sandığın altında gizli bölmelerin içinde bulunmuştu. Langdon hiçbir yere gitmeyeceğini Sophie'ye kesin bir tavırla söylemişti. Derile salonunda onunla birlikte hareket ediyordu. Sofie siyah ışığı açtığında Mona Lisa iki metre ötede duruyordu. Fenerden çıkan mavi ışık önlerinde yelpaze gibi açılmıştı. Sofie bir maden arayıcısı gibi ışığı yerde ileri geri hareket ettirirken mürekkebin izine rastlamaya çalışıyordu. Onun yanından yürüyen Langdon sanat başyapıtlarıyla karşılaşmanın verdiği tatlı heyecanı duymaya başlamıştı bile. Sophie'nin elinden çıkan morumsu ışığın ötesini görebilmek için kendini zorladı. Sol tarafta sekizgen divan, boş park edinizinde karanlık bir ada gibi görünüyordu. Langdon artık duvardaki karanlık cam paneli görmeye başlamıştı. Onun arkasında özel hücesinin duvarları arasında dünyanın en ünlü tablosunun nasıl olduğunu biliyordu. Langdon, Mona Lisa'nın dünyanın en ünlü tablosu olarak ün kazanmasının muamma gülümseyişiyle ilgisinin olmadığını biliyordu. Bunun sanat tarihçileri veya komplo meraklılarının onun hakkında yaptığı gizemli yorumlarla da ilgisi yoktu. Mona Lisa'nın bu kadar ünlü olmasının nedeni çok basitti. Leonardo da Vinci onun en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Gittiği her yere bu tabloyu da götürür, dişi güzelliğinin en yüce ifadesinden ayrılmanın ona zor geldiğini söylerdi. Buna karşın pek çok sanat tarihçisi, da Vinci'nin Mona Lisa'ya duyduğu saygının sanatsal ustalığından kaynaklanmadığından kuşkulanmıştı. Aslında bu tablo sıradan bir sfumato portresiydi. Çoğu kişi Da Vinci'nin bu yapıta duyduğu saygının çok daha derin bir şeyden kaynaklandığını iddia etmişti. Resmin içinde gizli bir mesaj vardı. Mona Lisa, içinde en çok espri barındıran tablolardan biriydi. Tablonun içerdiği çift anlamlar ve eğlenceli kinayeler, sanat tarihi kitaplarında açıklanmıştı. Ancak inanılmaz bir biçimde birçok insan onun gülüşünü büyük bir gizem olarak nitelendiriyordu. Landon, hiç de gizemli değil diye düşündü. Tablonun belirsiz çerçevesinin şekillenmesini izledi. Hiç de gizemli değil. Langdon, Mona Lisa'nın sırrını son olarak değişik bir toplulukla, Essex cezaevindeki bir düzüne hükümlüyle paylaşmıştı. Langdon'un hapishanede verdiği seminer, Harvard'ın hapishanelere eğitim ulaştırma programı kapsamındaydı. Langdon'un meslektaşları buna mahkumlar için kültür diyordu. Hapishanenin karanlık kütüphanesinde projektörün başında duran Langdon, Mona Lisa'nın sırrını seminere gelen mahkumlarla paylaşıyordu. Onların konuyla ilgilenmelerine şaşırmıştı. Öylesine dinliyor gibi görünüyorlardı ama akıllıydılar. Mona Lisa'nın kütüphane duvarındaki ışıktan görüntüsüne doğru yürüyen Langdon, sizin de fark edebileceğiniz gibi demişti, yüzünün arkasında eşit olmayan bir fon var. Langdon dikkat çekici tutarsızlığı göstermişti. Da Vinci sol taraftaki ufuk çizgisini sağdakinden belirgin derecede aşağıda çizmişti. Mahkumlardan biri, içine mi etmiş yani diye sormuştu. Langdon gülmüştü. Hayır. Da Vinci böyle bir şeyi sık yapmazdı. Doğrusu bu, Da Vinci'nin başvurduğu ufak bir hileydi. Sol taraftaki kır planını daha aşağıda tutarak, sağ tarafta Mona Lisa'nın olduğundan daha büyük görünmesini sağlamıştı. Resmin içindeki küçük bir Da Vinci şakası. Tarihte erkeklere ve dişilere atfedilmiş yönler vardır. Sol dişi sağ erkektir. Da Vinci, dişi ilkelerin büyük bir hayranı olduğundan Mona Lisa'yı sol tarafta sağdakinden daha büyük görünecek şekilde resmetmişti. Ufak tefek, keçi sakallı bir adam, ben onun İbni olduğunu duymuştum demişti. Langdon yüzünü buruşturmuştu. Tarihçiler genellikle böyle ifade etmezler ama evet, Da Vinci bir homoseksüeldi. Bu yüzden mi kafayı dişilere takmıştı? Aslında Da Vinci, erkekle dişi arasındaki denge üzerinde dururdu. İnsan ruhunun erkek ve dişi unsurlar bir arada olmadan olamayacağına inanırdı. Yani, piliçlerle horozlar gibi diye atılmıştı biri. Herkes kahkahalara boğulmuştu. Langdon, Hermafrodit kelimesinin köken bilimsel açıklamasını yapıp, Hermes ve Afrodit'le bağlantısını anlatmaya düşünmüştü. Ama içinden bir ses, ona sözlerinin gürültüde kaybolacağını söylemişti. İri yarı bir adam, Bay Langdon demişti. Mona Lisa'nın, Da Vinci'nin kendisinin kadın kılığındaki resmi olduğu doğru mu? Langdon, bu doğru olabilir demişti. Da Vinci şakacı biriydi. Mona Lisa ile Da Vinci'nin kendi portreleri bilgisayarda karşılaştırıldığında önemli benzerlikler bulundu. Da Vinci neyin peşinde olursa olsun, Mona Lisa'sı ne dişi ne de erkekti. İçinde ince bir androjenlik mesajı vardır. İkisinin birbirinin içinde erimiş halidir. Bunun Mona Lisa'nın çirkin bir piliç olduğunu söylemenin Harvardçası olmadığından emin misin? Langdon gülmüştü. Haklı olabilirsin. Ama Da Vinci tablonun androjen olduğuna ilişkin çok sayıda ipucu bırakmıştı. Aranızda hiç Amon adında bir mısır tanrısı duyan var mı? İri yara adam, duydum demişti. Erkek bereket tanrısı. Landon etkilenmişti. Bütün Amon prezervatifleri kutularının üstünde böyle yazıyor. İri yara adam sırıtmıştı. Ön tarafta elinde koç kafası tutan bir erkek var. Üstünde mısır bereket tanrısı olduğu yazıyor. Landon bu markayı bilmiyordu. Ama korunma yöntemi üreticilerinin hiyeroglifleri doğru kullandığına memnun olmuştu. Aferin. Amon gerçekten de koç kafası tutan bir erkekle temsil edilir. Onun rastgele cinsel ilişkileri ve kıvrımlı boynuzları günümüz cinsel argosundaki azgınlığı ifade eder. Zırva, zırva değil demişti Langdon. Amon'un karşı cinsdeki denginin kim olduğunu biliyor musunuz? Mısır bereket tanıçası? Sorunun ardından saniyeler süren bir sessizlik olmuştu. Elinde keçeli kalem tutan Langdon mahkumlara Isis demişti. Demek bir erkek tanrımız var adı Amon. Bunu yazmıştı ve bir de dişi tanrıça Isis. Bir zamanlar ona Liza denirdi. Langdon yazıyı bitirince projektörden uzaklaşmıştı. Amon, Liza.